Yaralar aynalar dayanmaz gönlün bilirim acı yalanlar gördün uyar yüzüne kaç kere sustun yar Dört yanına duvarlar ördün ışık yok karanmaz ömrün uyan kaç kere sustun yar Bu gece kaç kere ördün Ölümü hayal edersin ya bazen Dar bir yanda tatlı gelir intihar Ailen var bir yanda boş verirsin Çekilir zahiyatlar Aşk şarkısı dinlemek gibidir sağ yandan hayat Boyna halat yaşa olur yamat insan Yakış olur arar insaf Yazın güzün ara Yakara fol ya şarap Elinde sadece siyah kalem var ama Gökkuşağı yara Tabi olmaz Tavında demlenirsin Gün gelir ense Sevmediğin yanınla beslenirsin Sevmediğin bir yerde eşek yükü borca girer Aslında sevmediğin bir kadınla evlenirsin Kim Yanarsın, güneş kararsın Kalınca kararsız, baran çıkışmaz Aklın yarım ararsın Hayallerin büyük, hayatın küçük, üzgünüm Düşündüklerin değil, yaptıkların kadarsın Hazmedersin Arabalardan ve siyasetten bahsedip Büyüdüm zannedersin Omzunda borçlar, ruhunu kaybedersin Umarım bir gün bunlar için Kendini affedersin Ya. Yenilecek tarafım var mı Yaralara bir kart gelmemesinden gülmenin de sesinden hiçbir şey değişmeden günlerin geçmesinden ne düşüneceğini TV'de gündeme seçmesinden bin notasın hard bestesinden ölüm var bir anda yolun biter kalp sektesinden bırak affetmesinler bilirim duyulur gülümse sen de o ince kasvet sesinden yamarsın tam yere Kuruşla kıt kanaat yaşarsın ama zam gelir amansıza ha. Çocuğun hasta tam yeli ağarsın Ne zormuş ulan dersin hayat Anneni anarsın Çevrende kimsenin gıkı çıkmaz Mesai son birkaç sigara trafik Sıkışıklar trafik sıkışık kahretsin ki sıkışıklar Aynada donup gözlerini sarar karışıklar İnan aynı hepimiz Yasta istenimizde yalvar isterimiz, Kan ağlarken içimiz iyi görünmek için Instagram'da gülecek kadar hastayız hepimiz. Saklarız tafrayı ikederi ebedi dertlerimizden sürekli kaçmayı deneriz. Mutlu olmayı çoktan unutmuş olsak da hep mutluymuşuz gibi yapmayı seçeriz. Yaralar aynı